Filmciler. Yeşilçam, Yeşilçam, Yeşilçam, Yeşilçam İstanbul'un Yazan Aydın Arıt Yöneten Hamit Akınlı Programı hazırlayan Nejat Çetinok Efekt Saadettin Kadıoğlu Oynayan sanatçılar İsmail Kayhan Yıldızoğlu Zeki Sami Ayanoğlu Daktilo Candan Teksoy Acemi senaryocu Cüneyt Türel Usta senaryocu Bilge Zobu Şule Şuşu Ayşegül Devrim Zeki'nin karısı Gül Gürgün Adam Metin Çoban Alo Zeki Bey Zeki Bey henüz gelmediler efendim ee, Kim Eşi mi dediniz ee, olur söylerim hanımefendi. Zeki bey gelir gelmez sizi bu. Oh, oh, oh, oh. Ee, bir dakika ayrılmayın efendim. Zeki bey şimdi geldiler galiba. Bir dakika. Oh başım çatıyor ee, Hanımınız telefonda beyefendi. Aman be, oh, Bekir nerede? Öldü ha? ha? öyle. Ver bakayım. Buyur. Zaten, ne var canım? Başım çatlıyor benim! Oo oh, çok benayım. Şu ilacımı getirsene bana iç odadan. Yo sen değil tabi. Ne geceki biskisinden? Bekir Bekir kim olur mu Hani 30 yıllık adamın Bekir, onun apansız ölümü yıktı beni işte. Ya ya emektar Bekir, sağ kolum benim! İlaclı oldu o paşıım! Ha? Dün gece neşeli olurum tabi! Partide herkesin neşesini mi ağlayarak? Öyle, ondan çok içtim! Ama bu... Bu değil be adam! Ufak bir şişede büyük beyaz hap var! Ah Bekir! Ne Bekir, o lep demeden anlardı biliyorsun! Sana kaç kere... Ooo! ...Biteyim bu sabah Şale! Ee, tabii yüz fırladım öyle evden! Biliyor musun, olduğum yerde boşalacağım neredeyse! Bana bir bardak getir oradan! Ne? Göz yaşım için olur mu canım? İlaç almak için istedim ben o bardağı! Oh, Teşekkür ederim! Ne oca Sen bir şey mi söylemeyi unuttun bana evden çıkarken? Kim? Faruk mu? Ha? Niye telefon etmiş arkamdan? Nereye? Gebze'deki villasına mı davet ediyor bizi? Ya Tabii, çok iyi çocuktur Faruk! Pırranta! Ne zaman? Bugün mü? Fakat ben gidemem ki! E nasıl ayrılırım buradan şekerim? İşler alt üst olur sonra! E Bekir de artık yok biliyorsun! Ya imkansız benim için! Dur! Ama senin için bir şey yok! Sen gidebilirsin paruklarla! İstiyorsan tabii! Tabii! Ben de bir hafta sonra gelirim! Elbet! Okey! Dekor! Ne? O Deli misiniz hale? O kadar parayı nereden bulurum ben hayatım? Bak cenaze var! Sette film var! Bir sürü masraf filan! yok yo yo! yo. Ee, çıplak git istiyorsan kime rezil olursan ol Ama ben piyasaya rezil olursam felaket az Ya in İn daha Hı? Hı? Belki Bakalım Neyse Sen sonra bana uğra da o işi bir yoluna korusun Evet Güle gülen onuşum Of be Bardağınız beyefendi Hani bunun suyu Bardak istediğiniz su istemediniz ki ben de. Ah Bekir, ah, her şeyi söylemek gerek. Beni doldurayım, ister hadi O oh, başı. Sen kimsin? İsmail. Anca İsmail. E, dün'e kadar muhasebecinizdim. Dün Bekir birden ölünce. E... Bak, bak hatırlatma. Beni Bekir'in yerine geçirdiniz. Evet, başını evet. Başınız sağ olsun. Oh. Ve bu oh. sabahtan beri Bekir'in özel sekreterlik görevini devralmış bulunuyorum beyefendi Bak İsmail Efendim Yeri dolmayacak bir insanın yerini doldurmaya çalışacaksın Öyle Çok zor Biliyorum O benim her şey Evet Kardeşim gibiydim Hatta bir kardeşten yakın Olabilir Şu sağ kolumu kestilerdi bu kadar acımaz Ya İsmail Buyurun Bile kolay Otuz yıl bu ...bu otuz yıl içinde bir kere olsun... ...birbirimizin kalbini kırmadık... ...biliyor muydun? Bilmiyordum. Koş dediğim yere koştu. Dur dediğim yerde durdu. Biliyordum. Bu şirketi onunla birlikte kurdum sayılı. Evet. Aldığı parayı kuruşuna kadar hak eder. Muhakkak. Bugünden tezi yok. Sen de rahmetlinin aldığı aylığı alacaksın İsmail. Altı yüz elli lira. Ne o? Beğenemedin mi altı yüz elli lirayı? Öyle bir şey demedim efendim. Hmm. şey e Buyurun O herif bugün de orada gene Hangi herif beyefendi Görmedi bizim dış kapının içinde duruyordu Görmedim Ben gelirken gördüm Geçenlerde de gördüm o herifi orada Kim o bilmiyorum Sırtında kalın bir gocuk Kabasında yün bir başlık hmm. ne? Üşüyor anlaşılan Bu yaz ortasında mı Kim bilir Elinden de boy boy bel kemerleri sarkıyor Aaa ah. Kemer satıyor demek ki. İş hanının içinde kemer satıyor demek. Buradan bir alan olduysa. Dosyaları getirsene bana. Hangi dosyalar? Aa, ah! Anadolu'da çalışan filmlerin dosyaları hangileri olacak? Burada. Atik tetik olacaksın anlıyor musun İsmail? Efendim? Çat burada çat kapı arkasında. Süpürge. Ne süpürgesi? Bilmece sormadınız mı bana? Kim bilmece sordu sana? Özür dilerim. Bilmece sorduğunuzu sandım da Ver şu dosyaları ee, Bu Ege bölgesi Bu İç Anadolu Bu Güney Anadolu Bu Kuzey ve Doğu ee, da önünüzde beyefendi O elimdeki kağıt ne? Kasa fişi, kasadan para çekmek için Ne parası bu? Ee, Bekir'in cenazesi için 300 lira Bekir için 300 lira Çelenk parası ve bu... Çelenk melek istemez <gülüyor> Modası geçmiş şeyler bunlar. Koca Bekir'im 300 liraya gömülecek. Utanın. Nazıklar olsun size. O 30 yıllık emektarımı 300 liraya unutturacağınızı mı sandınız bana? Puuu. Ama hayır. Rahat uyu sen Bekir'im. Bu kollar taşıyacak seni musalla taşından... ...aralıksız uyuyacağın dinlenme yerine kadar. Ama karısı... Bir karısı bir oğlu var değil mi Bekir'in? Bir de kızı efendim. Onlar Bekir'in emaneti var. Benim ailemden artık onlar. Oğlu benim oğlum. Kızı benim kızım. Karısı benim. E, benim. Bacım yani. Anlıyor musun? Anlıyorum. Oğlunu okutacağım. Kızını baş göz edeceğim. Karısını da... Karısını da para vereceğim işte. Hem öyle 300, 500 filan değil. Para. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ee, şimdi çelenk gönderilmiyor demek. Hayır. Şatapattan hiç hoşlanmazdı zaten Peki cenaze masrafı Cenaze masrafı cenaze masrafı Karısına para vereceğim ya işte Ne zaman Cenazede ne zaman olacak Ay, Siz geliyor musunuz cenazeye Lafa bak geliyorum tabi Ne zaman kalkıyor Öyle. Hatırlat bana emi Olur Hatırlatır. Unutma Gazetelerle dergiler nerede Gazetelerle dergiler dışarıda Git getir onları bana Getirin İsmail Buyurun. O herife de bir bak Hangi herif efendim Kapıdaki gocuk herif hani ha, Olur bakın Yeşil çam Yeşil çam Ne var Gazetelerle dergileri getirdim efendim Kapı vurmasını öğretmediler mi sana Bekir yanınıza kapı vurmadan girerdi de Sen Bekir değilsin Hem Bekir olsan bile kapıya vurmanı istiyorum senin Anlaşıldı mı Anlaşıldı efendim Bundan sonra vurur Sessiz yürü sessiz o oh, başım. Bir bir hayalet gibi olmasın. Kimin hayaleti gibi efendim? O oh, perşük gazeteleri. E, baktım beyefendi. Nereye baktın? O ne? Kapıda duruyor. Kim o? Koçuklu adam. Ha, ne dedi? Hiç. Ne istiyor? Bilmem. Sormadın mı? Hayır. E, ne yaptın? Baktım sadece. E, siz bana bir bak bakalım demediniz mi? Sana bak dedimse yani bak demekle. O oh, oh, sadece baktım demek. Evet, baktım. Duruyor kapıda öyle. O oh, bana bak. O adam ne istiyor bir soru ver. Hangi adam? Gocuklu adam, hanın kapusundaki keberci. Olur soru. İstanbul'un göbeği. Evet, ben zeki. Şu şu. Hayatım, neredesin sen? Evde mi? Şuşu şu hayatım, Müjdem var sana? Yok, e, kolye değil! E, tabii, kolye işi tamam ya! Değil değil, rol de değil! O, rolün hazır canım! Çekimine başlanacak ilk filmde Taylan Turu ile başrol oynayacaksın! E, dinle bak! E, karımı gönderdim! Bir hafta baş başayız Şuşum! Nasıl? Bomba değil mi? Ya. Ne yapıyorsun sen şimdi? ...Yataktan yeri çıktığında giyiniyor musun? Oh. Benden bin bir tane daha! Ya ben ne kadar isterdim yanında olmayı bilsem? Ben sonra ararım seni gene! Gel! Ne var İsmail? İyilik beyefendi! Niye vurdun kapıyı öyle yangın varmış gibi e, Kapıya vurmamı siz söylediniz Vurma istemiyorum bir daha Ama siz istediniz vurmamı Vurmayacaksın Olur vurma o, başı. Sizi görmek isteyen biri var Kim e, Senaristmiş Ayhan Bey adında bir genç hmm, Bırak onu herif ne oldu Hangi herif Kapıdaki kemerci herif ha, e, Gitmesini söyledim ama gitmedi Gitmedi mi Bir şey demeden baktı öyle Sen uzaklaştırdın onu kapıdan Evet uzaklaştırdım Çektim onu kapıdan. Aferin. Aferin işte. Çektiniz mi kapıdan ha? Çektim kapıdan. Çektim, içeri aldım. İçeri. İçeri nereye aldım Konağa aldım. Bizim taşla. Ne yaptın? Ne yapacağım? Çek onu kapıdan dediniz. Ben de çektim onu kapıdan beyefendi. Aa, ah. Telinçliğimizin önderi, prodüktörler kralı, sinema dünyamızın güneşi, selam sana. He? Ne bu? Merhaba büyük adam. Merhaba. Nasıl? iyi misiniz? Sağ olun, ben iyiyim. Sizi de iyi gördüğüme sevindim. İyisiniz ya? İyiyim, iyiyim, çok ben. güzel, çok güzel. İyi olduğunuza iyi ediyorsunuz. Ya, buyurduğunuz gibi ben biraz zayıfladım işte. Ama sizi çok iyi gördüğümü rahatça söyleyebilirim. Ne zayıfsınız, ne şişman, ne uzunsunuz, ne kısa, ne öfkelisiniz, ne sakin. Bravo, çok iyi. Ve kardeşim, sorma sahip Kimsin sen? Ne afedersin ama. <gülüyor> Zeki Bey, ben senarist Ayhan Ayaz değil miyim? Senarist kim? Teşekkür ederim. Tanıyacağınızı biliyordum zaten. Nasıl? Dehşet. Ne o dehşet İlginiziğini biliyordum zaten. Dehşet bir senaryo hikayesi bu. Cedar ve ikisini birbirine kıyasıya düşman iki semt takım var. Bak ama ne kadar düşman bu iki futbol takımı birbirlerine o kadar olur yani kanlı bıçaklı. Bu iki takımın her maçında kan gövdeyi götürüyor garanti bu. E, o tabloları yerine bırakır mısınız lütfen? Aa, evet. Bak şimdi takımlardan birinin yakışıklı kaptanıyla öteki takımın kaptanının güzel kız kardeşi de çılgınca sevişiyorlar anlıyor musun? Şimdi. Ama ne kadar tutkun bu iki genç birbirlerine! O kadar olur yani! Kuzu sarması! çeveler kırılacak! Çek karımın resmini benimkinin üzerinden! <gülüyor> tamam bak, bak şimdi! Derken bu iki takımın maçında bir çıngar! Ee! Bıçaklar çekiliyor! Vur ha! Vur ha! Vur ha! Vur dur ha! Be, dur. Koltuğu parçalıyorsun yahu! Tabii tabii, bak şimdi... ...bu kavgada kızın abisi kaptan... ...kızın sevgilisi kaptanın en yakın arkadaşını temizliyor. E, ne olacak şimdi? Ne bileyim ben ne olacak? Aa, çocuk kaptan ya... ...takımının öcünü alması gerekiyor tabii ötekilerden. Böylece sevgilisinin abisini vurmak zorunda kalıyor ya! Bitti mi? Ne? <gülüyor> Biter mi? Asıl iş şimdi başlıyor. Tamam, o da temiz. Çocuk gizleniyor tabii bir yere. E, polis yakalamasın diye... Ama daha önce kızla birlikte uzaklara kaçmayı kararlaştırmışlar. E nasıl kaçacaklar? Ya kaçır bunları, ya da ben kaçarım. İşte geldik işin püf noktasına. Kızın bir eczacı arkadaşı var. Kıza o bir haplar veriyor. Bir haplar ki yuttun mu ölü gibi uyuyorsun birkaç gün. Birkaç gün sonra eskisinden daha sağlam diriliyorsun. Ama bak şimdi. <gülüyor> ne diyoruzu? Diriliyorlar diyorum. Kim? Neyse canım. Şimdi kız hapları yuttu. Ee, o ölü numarasına girince eczacı arkadaşı da çırağı gönderiyor çocuğa saklandığı yere haber versin diye işi ee, kızdan öğrendi ya Bana ne kimden öğrenirse öğrensin Ha bak ama çırağın bindiği dolmuş trafik kazası Tanıklık ifade falan derken çırak karakolda ya E ee, her iş bitti çırağı mı üzüleceğiz şimdi de Canım hayır haberci gitmiyor çocuğa Çocuk kızın öldüğünü duyunca doğru mezarın başına tabii Ne bilsin kızı öldü biliyor o Vay sen öldün de ben daha yaşıyor muyum? Diyor ve bıçağını çektiği gibi Saplıyor kalbine İstemez Bırak kitap açacağını Mezarın başına cansız yıkılıyor Kalk Anlıyorum Kendini atman gerekmez yere Kız birazdan ölüm uykusundan uyanıyor Ve bir de bakıyor ki sevgilisi Alkanlar içinde yatıyor yanı başında Allah ne oluyorsun? Sensiz yaşamak ölümden de beter diyor kız Ve çocuğumu bıçağını aldığı gibi Hadi Gene gitti bizim kitap açacağım. Saplıyor kalbine Anlaşıldı Kız da öldü Öldü <gülüyor> tabii. O da alkanlar içinde çocuğun üstüne düştü Bir mezarın içinde kucak kucağı iki sevgilinin kanlı cesetleri Ve son ne ne ne ne Nasıl? Dehşet değil mi? İyi bildiniz dehşet ya Vallahi kimse mendil dayandıramayacak buna Bir de yazayım şu senaryo Yok be kardeşim ee, Ayhan bey değil mi? Evet. Yok Ayhan bey yerden kalkabilirsin bir. Ben yerli film yapmıyorum artık İki Sadece yabancı film getiriyorum dışarıdan o kadar Setteki film kimin? Aşkımla aşık atana aşk olsun filmi sizin değil mi canım? Kırk yılda bir film çeviririm herkesin gözü kalır ...öbür yanda haftada bir film yapanlara kimse görmez! Doğru, doğru! Benimki de film yapmak mı sanki? Haklısınız! Helmi Hiner'in senaryolarından çekilen filmler ne derece film sayılır, değil mi ya? Çok doğru konuştun! Ben de hiç sevmem o karatıyı! Ama... ...Ayhan Bey'i adınız? Evet! İleride film yapmayı düşünürsem... ...aklıma ilk sizin adınız gelecek emin olun! Siz adınızı, adresinizi bizim İsmail'e bırakın, bir şey çıkarsa... Biz size hemen haber veririz olur mu? Yok yok hiç yorulmayın ben gene uğrarım Aa, Asıl siz yorulmayın uğra bana hiç gerekli değil Biz size hemen haber göndeririz Eksik olmayın ama ben yorulmazsam yorulurum da Benim? Ee, yani eksik olmayın Saat söyleseniz ya bari Akyüz film Ezeki ben Ooo Ooo, Saptel'cim, nerden nereye? <gülüyor> Sağ ol kardeşim, e, biliyorsun bizim işleri, kör topal gidiyor işte! Hmm? Sen ne havadasın? Ya ya, çok durgun piyasa! Ne işte! Berbat! Alışkanlık işte, dediğin gibi! Hmm? Hmm? Hmm? <gülüyor> saat kaç? <gülüyor> ee, saat kaç Saptel'cim? Olan geçiyor. Gene bir şey kurtardık sayılır. Kim dedin? Tayland turu mı? Ne olacak hayatım? Üşüne ee, yarıyorsa Al kardeşim. <gülüyor> ee, al tabi. <gülüyor> Teklif mi var? Filmisin değil mi? Gel işin. İlerde gerekirdi ya. Gerekir diye, <gülüyor> Ol tabii, al tabi al. Yoksa derzin bana hiç gerekli değil Tayland turu. Ha ha <gülüyor> <gülüyor> vallahi Aybettin. Güle güle kardeşim. Sana canım Güle güle biricik dostum Sağ ol Bir şey dönüyorlar Film mi? Film Mehmet, film İsmail İsmail Nerede bu herif Ben bir bakayım isterseniz Alo! Kim al Alboğa mı? Şektiğimi orası? Alboğa kim be adam? Şimdi hediyelik kumaşından senin! Çabuk Abdullah'a çağır bana sen! Koyt! Hop be! <gülüyor> Hah, Abdullah! Bana bak! E, tabii göremezsin, beni sersem! Bak, iyi dinle! Bizim aşkımla, aşık atanı aşk olsun da... ...Taylantura var mı? Yok! Yok değil mi? Biliyorum yok olduğunu ben. Benim sormak istediğim şey başka sensin. Dinle. Sabter Tayland turayı almak istiyor. Sabter namus filim. Bir film var mı işte? Bir film çevirmek istiyor benim arkamdan. Ha? Tayland turanın bir yakını var mı orada? Kim? Öceğiz adamı. Ha? Bizim başka oynayan. Ağzını ara sen onun. Sonra sen beni arayın. mı? Ne? Hayır be benim ağzımı arayıp onu aramayacaksın. Onun ağzını arayıp beni arayacaksın. Öğren Taylandura film çeviriyor mu? Çabuk. Kapamadan seni bekliyorum. Beni hissetmişsiniz efendim. Nerededin o kadar zaman? E, meşgul oluyordum. Neyle meşgul oluyordun? O adamla meşgul oluyordum. Hangi adamla meşgul Ay, oluyordun? Kemerci. Ha, ha, ne, ne yaptın? Çay söyledim. Çay mı? İçmedim. Kahve söyledim içmedi. En sonunda gazoz söyledim. Bırak onu dosyaya getirsen. Hangi dosyayı? Taylan Turan'ın dosyasını. Dur. E, o kız e, ne abi bizim doktorun adı? Leman. Ha. O Leman'ı da gönder buraya çabuk. E gönderirim efendim. E, ben ben orarım gene. Hiç yorulma kardeşim. Dilet, ula. Olur olur orarım ben tabi Allah'asman <gülüyor> aldık şimdilik. Ha. Alo. Abdullah ne oldu? Beni çağırtmışsınız Ne? Atımı alanı arıyorum atlı bir film mi çevireceklermiş? Bizim aşkımla aşık adana aşk konsunun çalması olabilir değil mi? Hmm. Peki kimseye bir şey söyleme Tamam ee, Dur bir dakika Al bu telefonu açan kimdi? Ne? Elbiselik kumaş mı? İş yerimde böyle saçmalıklar istemem ...bir daha o erip karşıma çıkmasın benim. Ne atar Leman. Ne? Adım Leman? Her neyse. Verecektim oraları çıkar oradan. Bana oyun. Ee, Bekir'in halımı telefon etti. Ee, ve. Bırak konuş şimdi. Taylan Turan'ın kontrat dosyasını getirdin mi? Bırak. Oh! <gülüyor> Yaşınız mı? Ayağım! Ayağıma basıyorsun, sersem! Çok özür diler. Özür dileyeceğin ayağını ayağımın üstünden çek önce. Evet. Hmm. Evet, işte Taylandura. Bir yıllık kontrat. On beş, dokuz, altmış beş vadeli. Demek daha bir buçuk ay var sonra ermesine. Hmm, bana oyunla... 100 film hesabı 3 filmde oynamış Ve ne almış 120 bin lira almış görünüyor efendim Taylan Turu adına kaç bono var orada 1 3 10 bono 10'ar ee, bin liralık 10 bono var Taylan Turu adına Hiçbiri ödenmemiş mi İkisi ödenmiş sadece 8 bono 80 bin lira demek En yakınının vadisi ne zaman 27 vade 15 gün sonra yani 15 gün sonra demeyim... Bana oyun ha... İsmail'im... Çabuk bizim Mustafa bul telefonda... Hangi Mustafa Bey'i efendim? Mali danışmanım Mustafa Özgül... Ha, e, telefon numarası... Önündeki ajandaya bak... Ah Bekir... <gülüyor> ah. Saat 10.30 geçiyor beyefendi... Bana ne saat 10.30 geçiyorsa... E, Bekir'in cenazesine yetişmek için saati hatırlatmamı tembih etmiştiniz de... Bırak şimdi saati Mustafa Bey'i bul sen bana... E... Bulayım efendim Bana oyuna Kızım sen de o elindekileri koy yerine Al bir kağıt kalem Otur şuraya Alo ee, Bay Mustafa Özgül'ü istiyorum Akyüz film sahibi Bay Zeki Akyüz arıyor Deyiniz lütfen ee, Bekliyorum Hazır mısın? Hazırım efendim Yas. Sayın Tayland Dura falan filan ee, Mustafa Özgür mü? Bir dakika efendim ee, Mustafa Bey Akgüz firm Zeki Akgüz ben ha, Bak beni iyi dinle şimdi Bankalardaki verecek bono vadelerimi 6 ay ileri bir tarihe aldıracaksın Evet Yanlış duymuyorsun En yakın vade 6 ay ertelenecek e, Nasıl yaparsan yap Ama yap anlıyor musun? Yapacaksan ...Lamcım dinlemem, bu iş olacak! Her ay aldığım parayı hak et bir kere! Ne? Umurumda değil, protesto gelir bana! Evet, vadesi en yakın Boru'nun tarihi altı ay sonraki tarih olacak! Olacak! Tamam! Hadi göreyim seni Mustafa Bey! Hemen beklemek yok! Hadi durma Mustafa Bey, bu işi yapacaksın bugün! Şimdi! Bana oyun he? Bana Lütfü Bey Lütfü kim beyefendi Hukuk danışmanım Lütfü Atak e, Telefon numarası ah, da. Ajan Dada evet Lütfü at, Atak e, Lütfü Atak evet burada Yaz kızım Valla falan filan hmm. ait Bütün banka hesaplarının Bankalarca altı ayrına bloke edilmiş Olduğunu Firmamız üzülerek haber almış bulunmaktadır Nokta. Alo bay Lütfü Atak Siz misiniz bayım Bir dakika ayrılmayın efendim Kendisi Lütfü ben Zeki Akyüz Dinle bütün bonolarımın Ödeme tarihi altı ay ertelendi Evet öyle Gerekti Sen hazırlıklı ol Lütfü Yo yo protesto yiyeceğimizi Ama gene de hazırlıklı olmak iyi değil mi hmm, Yaşlar sen içini bilirsin Sana güvenim vardır zaten İyi İyi, gözlerden öperim. Hadi eyvallah hütücüğüm. Ha, bana oyuna. Şimdi işin kokusunu bekleyelim. Bak göreceksin, 15 dakikaya kalmaz 15 dakika içinde borucu Selim kokuyu alır. Koca Selim. Ben oyun'a gelmem. Ha, ya sen nerede kalmıştık? Üzülerek haber almış bulunmaktadır. Evet. ...falan filan... Ha, ...bu sebepten... ...Akyüz Film vadisi gelen... ...borçlarını gününde ödeyemeyeceğini... ...esefle bildirir... ...falan filan... ...bona sahibinin üzüntülerini paylaşmakta... ...olduğunu hatırlatmayı da... ...kendisi için borç sayar... ...falan filan... ...en derin saygılarımla... ...Akyüz Film. Bitti mi? Bitti efendim. Hı. Git şimdi bunu temize çek... ...getir imza edeyim. Eee neydi o çocuğun adı? Hah <gülüyor> hah! Taylan Tura! Taylan Tura'nın adresine gitsin, hadi! Fena kız değil! Biçimli falan filan! Evet, iyi kızdır! İsmail! Kendi telefonunun başına git! Kuyumcu Hampar Usta'yı bul! Siparişim, kolyeyi öğlene kadar muhakkak göndersin biriyle buraya, anladın mı? Böyle söyle ola! Durma durma, hadi! <gülüyor> Merhaba şef Oo, Merhaba Hilmi Öner Geç otur şöyle bakalım Hayrola neşen yerinde bugün şef Dostları gördük mü neşeleniriz miyiz Sevdik Ne içersin Hilmi Kestik Niye kestin Behriz dedik Dokunuyor mu istat? Sen de kessen iyi olur. Baksana göbek blokleşmiş maşallah şef. <gülüyor> evet yaşımızı aldık artık. Göbek planımız gelir bundan sonra. <gülüyor> Dikkatsizlik. Ee, o da var ya. Ee, ne yapıyorsun bakalım? Yazmak. Senaryo dediğin memleket gerçekleri göz önünde tutularak yazılır. Bak burada at. Değil mi? değil mi? ya? Baklavacılık değil ki bu. Sen bu işi bize bırak. Yardımım dokunur diye düşünmüştüm Dokunmaz böyle dokunmaz Senin bize yardımın kafayla değil Kasayla olur şef hey, Doğru ama Mahdinler. Doğu Karadeniz'de bir köy Hı. Yurdun cennet bir köşesi hey. Namlı iki ailesi var bu köyün Hı. Agorlar ve Burkalar of. Bu iki aile arasında yıllar boyu süre giden bir kan davası hey. Fakat Agorların kızı ile burkaların oğlu da çılgınlar gibi sevişmekteler bir yandan Güzel Tabii Evet Mahalli renkler Dinle Çay bahçeleri Hı. Ağaçlar ve çağlayanlar oh, çok güzel. Görebiliyor musun şef? Ve bütün bu renkler arasında bir aşk yuvası Harika Agorların kızı ile burkaların delikanlısı bütün ön yargılardan uzak Sık sık bu aşk yuvasında buluşurlar Enfes. Fakat kıza eskiden beri Vurgun amcaoğlu durumdan kuşkunanır Ve bu aşk yuvasını bulur Fena Ne fena <gülüyor> yani Ve gider olanları kızın babasına yetiştirir Baba Agor Ailesinin Eli silah tutan erkekleriyle Burkaları basar yep, Kanlı bir çarpışma bu çarpışmada baba Agor burkaların oğlu tarafından vurulur. Ve sonra da oğlan tası tarağı topladığı gibi dağa çıkar. Yakalanmamak için. Evet. evet. Fakat bir kalleşliğe kurban gider. Ve jandarmanın eline düşer delikanlı. Hapishane. Yazı. Gelelim kıza. Kız amca oğlunun bütün evlenme tekliflerini reddederek köyünden kaçar. ...ve hapishane çevresinde bir eve yerleşir. Ne kız? Gündüzleri hizmetçilik ederek... ...dikiş dikerek ve geceleri... ...barda çalışarak hapisteki sevgilisine bakar kız. Aferin de kıza. Delikanlı cezasını doldurur. Ve hapisten çıkış. Aman evlensinler. Hemen o gün. Ne iyi. Zifaf gecesi. Hı. Dinleşer. Heh. Yerde bembeyaz bir yatak. Hı hı. Gelin ve güvey gerdeye girecekler. Oh, oh, oh, oh. Ee, evet. damat. Gelini kucaklar Kızın eli koyuna gider Evet kızın eli koynundan Bir bıçak çıkarır Ve olanca hızıyla En sevdiği kimsenin kalbine saplar bu bıçağı Ne yaptı? Öcünü aldı, öcünü aldı kanakan Şimdi kanın kızıllaştırdığı O beyaz yatakta Koç gibi bir delikanlı Cansız uzanmış yatmakta Oo, of. Peki kız ne oldu? Polisler yakalamak için geldiklerinde Aynı bıçakla Kendini de vurarak Sevdiği erkeğin üzerine kapanacak Çok acı bitti mi üstad? Böyle Alınacak ders Nefret aşktan üstündür Bu bir memleket gerçeği Üstad Şuna otur hemen yasa Bilmemek Neyi bilmiyorsun Bir düşünmek <gülüyor> Şu ne şu ulu kız rolünde düşün Kafir kız ne yakışacak ona ne Kızı Ece Özar'da oynar Tam ona göre bir rol bu Şule Şuşu'nun nesi var mi? Halk hep aynı kavanozun turşularından bıktı artık Ne bileyim yeni yüzler görmek istiyor perdede Yeni yüzler yüzünden eserimi rezil ettirmem ben şef Ama Şule Şuşu bildiğin gibi değil Çok kabiliyetli bir kız Şule Şuşu Hangi branşta Ne e, Boşlamak şef Zaten Namus film bir senaryo sipariş etmişti bana. Namus filmi o batakçerin. Beni o namussa değişiyorsun ha. İşlemek. Namusun vereceği paranın ikimiztini veriyorum sana. Hadi bakalım. Bonosuz, bonusuz, 3 para. Pest dedik. Ama kızı şöyle şüşe oynayacak. Hop dedik. Nereye ne oldu? E, gitmek. Ne var? Mektubu getirdim imzalamanız için. Üstad, Lep. hafta başında muhakkak bekliyorum. Yarısı peşin drink drink gelmek beyefendi saat 115 e geçiyor. Pazartesi Üstad duyduk ama kapatçı kapıyı. Biraz bekle tabanların iyice kızıstın. Deli <gülüyor> bu. Boncu Selim? Selim? Alo! Tezeki Akyüz benim! Kim? Haa! Selim sen misin? Tamam mı? Kokuyu almış! Ne olmuş? Bonolarımın vadisi 6 ay ileri tarihe mi kalır? Yok kardeşim! Bankadaki param bloka mı edilmiş? Kim çıkarıyor bu lafları yahu? Akyüz gibi bir firmanın parası bloke edilemez Selim! İnanma! Düşmanlarım çıkarıyor bunları! Bana ait kırılacak bir bono var basanın üzerinde? Kim? Taylandura mı kızırıyor Aaa! Kır tabii. Bizde para kaynamaz Selim! Şey... Şimdi cebimden ödeyemem bonoyu ama... Ne? Bankadan elbet bankaya öder borcumu! Kır çocuğun bonosunu! Vallahi param bloke edilmedi! Neden öyle? Yani kim çıkarıyor bunları? Yok be! Yemin sana namussuzum ki! Bak namussuzum ki! Alo! Alo! <gülüyor> Telefonu yüzüme kapattı. <gülüyor> Hele son söz çok etkili oldu. Dünyada kırmaz Tayland Turan'ın bonosunu artık <gülüyor> yuttu. <gülüyor> İnsan sözünde durmasını bilmeli. Bana oyuna ee, dışarıdaki adam ne olacak efendim? Dışarıdaki hangi adam? Ee, kemerci. Gönder. Peki. Ver imzalayayım şunu Buyurunuz efendim. Hmm, olmadı. Hangisi olmadı zeki bey? Saçların sarı senin. <gülüyor> sarı evet sarıdır saçlarım. Bak ve Leman. Neyse Lemanım. Akgüs film çok ciddi bir firmadır, biliyorsun. Bilmiyordum. Öğrendin işte. Ve senin sarı saçların firmanın ciddiliğini bozuyor. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Kısacası saçlarını hemen siyaha boyamanı istiyorum Levan Hanım. Ne oldu bu? Haa, bunu şimdi postala. O... ...o uzattığın kağıt ne? Ayrılma ihbarım. Ayrılma ihbarın mı? 15 gün önceden verilmiyor mu yerime birini bulmanız için? İşte. Fakat neden? Cevap ver, Leman Hanım. Neden ayrılmak istiyorsun içinden? Nefri ediyorum ben sizden. O ne demek o? Nefret ediyorum ve de iğreniyorum. Ha, mesela yok. Benden bu kadar kuvvetle nefret eden bir kimseye 15 gün daha işkence çektirmem doğru olmaz. Ayrılma ihbarını yırtıyorum İstiyorsan hemen gidebilirsin Hem işlememiş aylığını bile işlemiş gibi alacaksın Senin yanımda daha fazla bir hakkım olmadığını anlıyorum Ben sadaka istemiyorum Sadaka değil Nefrete uğramış bir adamın Bu nefreti biraz hafifletmek için verdiği bir rüşvet olarak kabullen o parayı Bilmem ki Hadi İsmail'e git işlemini yapsın Teşekkür ederim Güle güle Leman Hanım <gülüyor> Benden nefret ediyormuş. <gülüyor> ne var? Bekir'in karısı az önce telefon etti. Cenaze ortada kalmış da, kalkması için para gerekiyormuş. Ee, ne ve... parası? Belediye kaldısın işte. Telefon et Belediye, üçüncü sınıf tarifiyle kaldısınlar cenazeyi. Üçüncü sınıf mı dediniz? Üçüncü sınıf tabii. Oğlum, Bekir rahmetli hiç hoşlanmazdı çatavattan. Bedeni mi bileceksiniz burcusuz? Hadi şimdi Bu kim? Kemerci Kemerci mi? Evet Ne diye diktin bunu karşıma şimdi? E, gönder demiştiniz Böyle mi gönder dedim ben adam Yahu benden alay mı ediyorsun yoksa Aman beyefendi haddime mi düşmüş? Bana bak bir daha o Ayhan mıdır nedir o sahte senaryocu gibi herifleri karşımda görmek istemiyorum anladın mı? Yoksa senin hesabın görülür Yüzlerini görmeyeceğim onların bir daha eh, Emredersiniz efendim Bizim daktilo kız ne oldu? Tam ayrılığını aldı ve ayrıldı. İşte şimdi şiştin. Bir de tecrübeli muhasebeciyim diye şişinir durursun. Mahkemeye verip çatır çatır tazminat alacağız ondan şimdi. Gitmedi o. Kaçtı çünkü. Kaçtı. Neden kaçmış olsun? Tuz torrası. İşçinin 15 gün önceden ayrılacağını bildirir bir ayrılma ihbarı vermesi gerekmezmiş verenle. Hani? Buyur. Bu ne? Leman hanım 15 gün önce bana vermiş olduğu Yazılı ayrılma ihbarı Salamı vermişti ee, Kabahat bende cebimde unutmuş oh, Namussuzlar Hepiniz birleşip beni yok etme çetesi mi kurdunuz Yakın Ah, ah Bekir ah. Sen ne duruyorsun be adam Söylesene nedir benden istediğim ...Karşımda mezar taşı gibi dikilip durmanın bir nedeni var herhalde! Hı? Söylesene! Yaklaş, yaklaş! Allah Allah! Korkma, yaklaş be! Hah, aferin! Al! Bir işte de değil ha! Yavaş yavaş! Çarpılırsın sonra birden! Hah, öyle işte! Şimdi bir yudum daha! Oh ya, kemer mi satıyorsun sen? Amma da kap kara gözlerim var ya o gece gibi, sından gibi, kuyu gibi falan filan. <gülüyor> Hehehehehe. anlat bakalım. Alo, kim aradınız? Benim. Oh merhaba Taylandura. Valla <gülüyor> haberler sende Taylandura. Ne? Safter ar namusa bir film yapacaktın da caydın mı? Vah vah! Üzüldüm buna işte! Senin için her zaman vakit buluruz Saylan Tura! Ne? Öyle yemeğiyle mi? <gülüyor> Mümkündür! Neresi dedin? Altın kaz lokantası mı? Olur! Gelmeye gayret ederim! Kim var? Hayır, tanımam o kızı! Ama hep adını duyarım! Tabi <gülüyor> Tabii tabii! Her şeyi lokantada konuşuruz! <gülüyor> güle güle! Bir saate kadar falan! Ya işi sıkı tuttuğunu nasıl yola gelmesini biliyorlar! Ben aslında kötü adam değilim ama Çemer! Aaa! Ah, ah. İsmail! Buyurun! söyle hazır olsun! Ben de sizinle gelebilir miyim beyefendi? Neye geleceksin benden? Saat on iki geçti de, ancak yetişirim cenazeye, onun için. Ne cenazesi? Bekir'in cenazesi, tabii efendim. Ha ben cenazeye gitmiyorum! Cenazeye gitmiyor musunuz? Ama... Önemli bir iş çıktı işte! Hem sana hesap vermek zorunda değilim, anladın mı? Koş, bu haber ver! Peki. Bana akıl veriyorum, yarım aklıyla! Hadi sen de keyifli keyifli kemerlerini sat! Ama bu iş hanında kemer satıldığını da ilk defa senden görüyorum, kemerci! Bitti mi? Sen ne böyle İsmail? Cenazeye efendim böyle geldi mi? Hazır Kuyumcu işini ne yaptın? En geç saat ikiye kadar gönderecek kolyenizi bir adamıyla İyi Kazadan beş bin lira verirsin getirene Beş bin mi efendim? Beş bin ee, Bekir'in karısına biraz para götüreyim mi? Ne olacak şimdi para? Ben akşama karısına para götüreceğim dedim ya Evet dediniz Ah, ah şu işler bir olmasıydı Bir gün olmaz bakarsınız işler Yeşilçam Yeşilçam Yeşilçam, Yeşilçam İstanbul'un göbeği Oo, oh, oh. Bilem İsmail Ölüyorum Aha. Sen hala burada mısın Kemalci İki saat Beni mi bekledin burada Oo, bir de İsmail Çabuk karbonatı getir Sen ne istiyorsun Konuşsana Kemer mi satacaktın bana Bak kemerim var benim Gevşek de ha, Tıkamasa yedirler bana Olmaz olaydı da öyle davet ee, Karbonatınız efendim Ver şu bardağı da su doldur! Ne bakıyorsun öyle kemercik? Sanki isteyerek mi yedim ben? İsrar, ısrar, ısrar! Al şu adamı başımdan yahu! Evet, buyurun! Buuu! Uuuu! <Sülüyor> <Sülüyor> i̇yi, iyi! Buuu! <Bı> <Sülüyor> <Sülüyor> Ne ee, haber Pek az kişi vardı cenazede ee... Bırak cenazeyi <gülüyor> Ay. Oh, Beni soran oldu mu Rahmetlinin karısı efendim Hep sizi sordu Onu sormayalım <gülüyor> oh, Beni burada arayan oldu mu ee, Şuleşuşu hanım telefon etti Saat 2'den sonra burada olacakmış <gülüyor> İyi yeni ee, Kuyumcu kolyenizi gönderdi Aa, nerede o? Cebimde. Buyur. Hmm, bakayım. O güzel olmuş değil mi? Yani verdiğimiz beş bine değer. Anlamam efendim. Ooo Zeki hayatım. Ha geliyor. Aa, bu merdivenler itirdi beni. İsmail koş şurhalı bu karşıla. İi hey, Tarık Tarık ha cebimde. Kemerce sevgiyle duruyorsun. Aha bitti bitti. Hay Allah dur oradan olmaz Gel şu arka odaya gir. Sakın çıkma oradan ben çıktım edikçe. Öldüm. Vah hayatım. Ee, bir emriniz. Ey, kapıyı arkadan çek. Canikum. Bir tanem. Sevgilim. Bir ciğerparem. Tontonum. Sonuşum. Kıtı kıtı. Bütü <gülüyor> bıt. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel buralara. Bol bol. Pardon şulecim. <Süleyiciğim. gülüyor> balık var bir kere. Tabi bir balık olacak. Böbrek sote daha o krepeni bir şey ve kavun. Ha. Menü tamam mı? <Gülüyor> şey, arkadaşlar davet etti. Çok da yedirdiler. Ondan işte. <Gülüyor> İyi etmişler. <Gülüyor> ah, kolye! Vaat ettiğin kolye. <Gülüyor> ya! Şeker, monos, loluş, totuş. Sen eşsizsin zaten. <Gülüyor> Bu gece değil mi? Bu gece. Ne bir çok geceler. <Gülüyor> Dur dur dur dur Elimle takayım bunu o güzel boynuna? <gülüyor> tak canım tak. <gülüyor> o o oy, aksi şeytan. Ne oldu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden kapıyı vurmadan giriyorsun? Hayır. Ee, geliyor efendim? Karım mı? merdivenlerde. Merdivenlerde. Evet. İyi hoş. Oyna. Bir şeyler yap. Peki. Hey, şu bıçak. Estağfurullah. Otaya şimdi dedik odu Biliyorum, deberiyorum. Hele sen gir şu oldu ya. Allah'ın belası her yere gidişiz. Ali! Ay bırak, sararı yok. Ne yapıyorsun amca? Ah, hoş geldin karıcığım. Asansörün ne oldu? Asansör, asansör bozuk. Hah, o kadar mağaza dolaştım sabahtan beri bu merdivenlerdeki kadar yorulmadım. Ee, şey tamir edecekler tabii. Ah. Ne zamandır dudağını boyamaya başladın Canımın içi Dudağımı boyamak mı? Dudağını sil e, Ne var dudağında? Kırmızılık ha, Kırmızılık e, e, e, Boya değil o Yani boyacılar da anlattı boya, e, e, O ne kırmızılığı bu? Ne acemi boyacılar kullanıyorsun Çıkmaz boya diye bir şey var Duymamışlar mı? Duymamışlar ki herhalde <gülüyor> Bir parfüm kokusu var burada. E, sen varsın ya burada. Hı, benim parfümüm değil bu. Senin parfümün değil bu, bu. <gülüyor> Ha Evet. Az önce de yemiştim <gülüyor> Vay vay vay vay. Artık yemeklere parfüm mü katıyorlar lokantalarda? Kim bilir ne katıyorlar şekerin. Pis bir takım lokantalar işte. Hı. ...Şu boyacıları bir görmek istiyorum. Boyacılar mı? Aa, şu arka odayı boyuyorlar. Yo yo yo yo yo yo, yo Orayı boyamıyorlar. Ön <gülüyor> arka odayı. Yani önün arkasındakini. Ne? Ön sol arka. Ee, yani arkanın ne? önündeki şey... Ee, solun sağındaki orta... Ee, sağ sol önündeki. Ortanın solundan... ...Sol sol sol sağ. Sol sağ, sol, sağ değil de... ...Stüdyoda. <gülüyor> Stüdyo boyuyorlar boyacılar. Çekil önümden. Fakat... <gülüyor> Ah, ah, hayatım benim Biricik kocacığım benim Canım canım Kocaların şahı Niye daha önce söylemezsin Ne Ah ince adam Sürpriz değil mi Söpmeniz Sürp mi? Bir servet bu Şu kolyenin güzelliğine bak Kolye Tam istediğim şey Beni oraya eli boş göndermeyeceğini bilmeliydim Ama şey e, Zinciri bozuk da... Arkadaşlar aşağıda Kız karşılıklarına çatır çatır çatlayacaklar kolyemi görünce Bırak zinciri tamir ettireyim ben onu Hemen göstermeliyim kolyemi onlara Fakat e, yani Hı, Hayatım Bay bay On gün sonra bekliyorum Namus kurtuldu ama Bye bye 10 gün sonra bekliyorum Gitti Şuleciğim gitti Gitti ama kolyem de onunla gitti Aldırma yenisini alırım sana ben Hem çok daha güzelim Yuttu dediler Bunu sana aldırana kadar akla karıyı seçtim ben Yavrucuğum ben bir şey alırım, alırım. Bana bak ya bu kolyemi isterim ya da hiçbir daha beni göremez Fakat niye yapabilirim? Kara aldı gitti işte hmm, Bir de pis kokulu bir herifle bir odaya tıktın beni Hangi pis kokulu herif? Elinde kemerler zebani gibi bir herif Haa kemerci Ay kemerciler götürsün seni Geber ha, Şöyle, şuleciğim dinle beni Cehennemin dibinde dinlesinler seni Yeşilçam, yeşilçam, yeşilçam Yeşilçam, yeşil. Kemerci İstanbul Kemerci ne dinelip duruyorsun orada Bir dakikanın içinde Hem bir servetten hem bir sevgiliden oldum Hop be, Ne uğursuz varmış kemerci Bir emriniz mi var beyefendi Devam Peki efendim Hiç bugünkü kadar isterim ters gitmemişti Senden kemer almadım Diye olmuyor ya bunlar Adın ne kuzum senin Ah, Bekir! Ah, neredesin? Alo! Benim! Ne yaptın lan? Ha? Ne? Ne zaman? Nasıl çıktı bu yangın? Hay Allah! Bir de stüdyoda yangın eksikti! Sette dekorlarda büyük hasar oldu mu? Ne? Bir figüran kız mı? Elleri yüzü yandı demek! Ha, başka? Dekorlarda falan bir şey olmadı! Hah! Yok! Eh, bir şey değil! Siz çalışmaya devam edin tabi! Ne? İşi şey bıraktınız mı? Ya, ne yapacaksınız hepiniz hastanede? Bana bak! Kendi gider o kız! Siz çalışın, çalışın! Olmaz öyle şey! Para bu para! Abdullah! Bir gelirse bu oraya! Hey! Abdullah! Alo! Alo! Abdullah! ...Abdullah bile yüzüme kapasın telefonu Çalışmıyorlar! Bir figüran kızın şurası burası yanmış diye çalışmıyorlar olur mu be? Söyle kemerci olur mu be? Sen de sağır mısın, dilsiz misin anlayamadım gitti! Çalışmıyorlar ha! Ben gösteririm onları! Kemerci! Şu tefemde dinelmesen olmaz mı? Ah, bana oyuna! Şimdi görecekler onlar! İsmail! İsmail dedim Niye böyle şapkalısın sen Gidiyor Nereye gidiyorsun Az önce kovdunuz ya beni B Bırak şimdi onu yapılacak bir sürü işimiz var İsmail Kararım kesindir efendim O ara öpkeyle ağzından çıkmış bir söz Bunu böylece ciddiye alman alemi adam Seni kulağından tutup da kapının önüne bırakmadım ya Otuz yıllık adamınızın cenazesini yolda bıraktınız beyefendi e Sana ne bunda Bana mı ne 30 yıllık emeklisine bunu yapan benim gibi üç günlük adamına ne yapmaz Saçmalama işten başımı kaldırabildim mi Hem pek hala biliyorsun ki bu akşam karısına para götüreceğim Ha, Birlikte götürürüz tamam mı İsmail Karısı sizin için ne dedi biliyor musunuz Ne dedi Suratını şeytan görsün dedi Hah, Buyurun bir de böyle insana yardım elini uzat Bekir'in cenazesi ancak yakınlarından üçer beşer kuş toplanarak kaldırıldı Anladınız mı? Ne bileyim söyleyen mi oldu bana Olmadı mı efendim Ama ben kararlıyım Hemen şimdi Bekir'in karısına gidiyoruz Biraz geç kaldınız Sen Hı? şoförümü haber ver Şoförünüz gitti efendim Nereye gitti şoförüm? Arabayı bıraktı ve işten ayrıldı O da mı Ama niye bıraktı beni Anlamıyorum Ne bu bir kobra bu Bir açmaza mı düşürmeye çalışıyorsunuz beni Açmaz yok efendim Kapalı gözler açıldı sadece Hangi kapalı gözler Ali'nin gözü, Veli'nin gözü, Leman'ın gözü... ...birçok, birçok kapalı gözler işte. Kim açtı? Yani kim kapamıştı zaten? Bilemem ki. Hayır, bunu yapamazsınız. Beni koskoca bir firmanın başında... ...altında, içinde falan bilen yapayalnız bırakamazsınız. İsmail, aylığını iki misliğe çıkarıyorum. İsmail, daha. Allah ısmarladık kefen. Kafalı işlet. Çok paralar kazandıracağım sana. İleride ortağın bile olabilirsin İsmail. O ortaklığı başucunuzda duran kemerciye teklif edin. Belki kabullenir. Gitme İsmail. Bırakma beni. İyi işler beyefendi. Nankör herifler. Bunca iyiliğimden sonra. Ama dur. Fitil fitil burunlarından getireceğim bunu. Benim gibi bir adıma yapılır mı bu kemer? Senin de ağzın açılmıyor ama ne diyeyim ki şimdi senden başka kimse kalmadı yanımda diyeyim! Yakında öyle bir oyun edeceğim ki onlara kendileri bile şaşacaklar! Yaparım ben ha! Yahu, geçip otursana şuraya! Hem daha rahat edersin, hem yüzünü görürüm! Gel! Gel, otur şuraya şöyle! Aa, daha rahat değil mi? Küçükken de bana böyle oyun etmeye kalkarlardı Ama ben hiç oyuna gelmezdim Hayır oyun severdim tabi Fakat nedense mahallenin çocukları Beni oyunlarına almak istemezlerdi Dinliyor musun? Ama ben oyuna gelmezdim Demek istediğim Oynamak istediğim oyunda oynardım gene Rahat mısın sen? Başını da sallamıyorsun ki Ama rahatsın değil mi? Çocukları birbirine katardım vallahi Kötülüğümden diyorlar ...Ama niye oynatmıyorlardı beni? Sevdim seni be! Başta ostalmamıştım ama... ...Ne yapardım biliyor musun? Çocukları birbirleri aleyhine kışkırtırdım. <gülüyor> İnan ki... ...Ötekinden belikine... ...Belikinden ötekine laf taşırdım. Oynatmazlar mı beni? Hmm. Al miskinim. da benzemiyorsun ama... ...Cilsizsin herhalde sen. Neyse, derken bir kapışırdı çocuklar... ...ben en kuvvetlerin yanındayım tabii. Hadi iç! İyi adamsın sen be! Bütün kemerlerini alacağım senin! Sevindir mi? Sonra... ...o çocuk şımardı mı... ...hani o birlik olduğumuz güçlü çocuk... ...iki, üç çocuk toparlar... ...onun burnunu kırardım! Hey! Gidin. İster misin bir iş vereyim sana yanımda? Vallahi! Ne dersem yaparsın... ...Gül gibi de geçinirsin ha! Böylece hepsi benden çekinir oldular! Yavaş yavaş çevreme topladım bütün çocukları anlayacağın reis oldum! Terledim be! Çıkarsana kafandaki o kalın başlığı! Sen de yaz günü kışlıklarını giymişsin! <gülüyor> Dur ben çıkarayım! Ya. Ne gül saçlar bunlar? Ama çok da ya! Tükmerlerini göreceğim de! Koncuğunu çıkarsana, öleceksin terden! Ne dedin? Haa? Yemen benden, düşmen, yatmam benden, bak gönlüm! Sen hiç göze kırpmıyorsun herhalde! Onlara öğle bir oyun oynaycaaam! Eeeh! <gülüyor> pişman <gülüyor> olaylar! <gülüyor> hiç bir yerden para bulamayacaklar bir kere! Pencere açayım mı biraz? <gülüyor> Koptu burası! <gülüyor> Alo! Ben zeki. E benim. O Ne haber senden? Ne? Nerede bu geceki parti? Bilirim, gelirim, gelirim. Ee, gelmeye çalışırım yani. Nazlanmıyorum, ha? <gülüyor> Gitti hanım. <gülüyor> Sağ ol. Kızlardan kimler var? Oo, oh, oh, oh, oh. enfes isimler bunlar be. Hiç gelinmez mi Rıdvancığım? Evet, yeni film işini de konuşuruz! Bu gece ta... Ne var kemerci? E, hayır, sana değil Rıdvan! Gördüm! Saat o! Ne var saatte? E, sen değil Rıdvan! Saati ne gösteriyorsun bana kemerci? Be, e, alo Rıdvan! Ne var? E, sana değil Rıdvan! E, ne geliyorsun üzerine öyle kemerci? E, dur! E, dur diyorum sana! E, hayır Rıdvan, e, sen değil be! E, ne oldun birden böyle sen? Alo, Röntmen, alo! E, Yaa, kemer, kemerci, ne yaptın? Niye çektin telefonu pişirin? Tak, tak onu! O ne? O elindeki kemer? Ülmik gibi kemer! Alo, yaklaşma! Dur anladım, anladım, Sen! Alo, al, al! Sayın dinleyiciler, Radyo Tiyatrosu saatimizde Aydın Arat'ın yazdığı Filmciler adlı oyunu dinlediniz. Yeşilçam, Yeşilçam, Yeşilçam Yöneten Hamit Akınlı, programı hazırlayan Nejat Çetinok, efekt Saadettin Kadıoğlu. Oynayan sanatçılar İsmail Kayhan Yıldızoğlu, Zeki Sami Ayanoğlu, Daktilo C